Benim Anayasam Yeni Anayasada görmek istediklerimiz Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı Benim Anayasama hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve bu haftaki konuğumuz Küresel Eylem Grubu'ndan Nuran Yüce olacak. Ee, hoş geldiniz Nuran Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Ee, şu anda bir çalışma içerisinde olduğunuz için zannedersem sizi stüdyoya alamadık. Nasıl bir çalışma içerisindesiniz? İlk önce onu bir öğrenelim. Tamam, ben aynı zamanda Su Hakkı kampanyasında aktivistiyim. Onun önümüzdeki hafta. 4-5 Temmuz'da Van'da bir toplantısı olacak. Yerel yönetimlerin katılımı ile, STK'ların katılımı ile başka bir spotikası için kapasite geliştirme atölyesi. Onun hazırlık çalışmaları vardı. O yüzden sizin yanınıza gelemedim. Telefondan ancak görüşebiliyoruz. Evet Nurhan Hanım bu yüzden stüdyomuzda konuk değil ama yine de sorularınızı kendisine yöneltebilirsiniz. Benim Anayasam yazarak Twitter'a et benim Anayasam yazarak sorularınızı yöneltebilirsiniz. Küresel Eylem Grubu'nun yeni anayasada görmek istediklerini konuşacağız dedik Nurhan Hanım'la ama hı hı. ilk önce Küresel Eylem Grubu'nun ne olduğunu bir öğrenelim. Küresel Eylem Grubu çok duyuyoruz. Taksim'de özellikle eylemlerini çok fazla görüyoruz, basında duyuyoruz. Nedir Küresel Eylem Grubu ama tam olarak? Tamam. Ee, biz 2005 yılından beri faaliyet sürdürüyoruz. Ee, asıl amacım e, faaliyet alanımız iklim değişikliğine, e, iklim değişikliğinin durdurulması noktasında hükümetleri harekete geçirmek üzere bir kampanya inşa etmeye çalışıyoruz. E, ağırlıklı olarak da bunun üzerine çalışıyoruz işte. Söylediğim gibi e, aslında e, çok çok gündemde değil toplumun ya da dünyanın çok gündeminde olan bir konu değil. Hani havadan sudan bir şeyler uğraşıyormuşuz gibi gözüküyor ama aslında çok radikal bir e, alanda mücadele ediyoruz. İklim şey aslında bütün insanlığın, gezegenin e, varoluşuyla ilgili bir sorun. Ve buna karşı da e, çok ciddi bir mücadele sürdürmek gerekiyor. Toplumsal bir mücadele sürdürmek gerekiyor. Biz de bu kampanyanın işte e, Türkiye'deki e, ayağını örgütlemeye çalışıyoruz. Türkiye'deki ayağı dediğiniz demek ki bunun uluslararası tabii, bir tabii. örgüt olduğunu aslında, düşünebilir miyiz? Çevre meselelerine hiçbir zaman zaten ulusal e, çerçeveden yaklaşılamaz. Doğası gereği e, böyle bir şeyi kaldırmadığını düşünüyoruz açıkçası. E, Birçok uluslararası kampanyanın aynı zamanda biz de partnerleriyiz. E, uluslararası iklim Adaleti diye bir e, hareket var. E, 350 diye bir hareket var. E, bunların birer parçası olmaya çalışıyoruz. Onlarla da e, uluslararası eylem günlerinde birlikte sokağa çıkıyoruz. Kendi gündemimizin dışında aynı tarihlerde eylemlerde yapmaya çalışıyoruz. Ne gibi eylemler yaptınız? yani çoğu açık radyo dinleyicisi biliyordur ama belki bilmeyenler de vardır. Değil mi? Değil mi? <gülüyor> çık radio dinleyicisini aslında birlikte yapıyoruz <gülüyor> küresel eylem grubunun her bir çağrısını çık hem dile getiriyor hem de aynı zamanda onun bir parçası olarak hareket ediyor yani birlikte yaptığımız bir işi ben şu anda tekrar size anlatıyorum <gülüyor> ya da çık radio dinleyici ama her zaman yeni dinleyici olabilir ee, ya şöyle bir şey var. Uzun zamandan beri Birleşmiş Milletler e, Çatısı altında iklim zirveleri gerçekleşiyor. Her bir iklim zirvesinin öncesinde iklim adaleti aktivistleri de sokağa çıkıp hükümetlerden neleri talep ettiklerini anlatan eylemler gerçekleştiriliyor. Genelde bu iklim zirveleri Aralık ayında gerçekleşiyor ve biz Aralık'tan öncesinde yoğun bir biçimde taleplerimizi dile getirmek için sokağa çıkıyoruz. İkinci yakında siz daha fazla duyacağız yani öyle mi? yakında çok daha fazla duymaya ve görmeye başlayacağız. Aynen öyle. Ee, aynı zamanda bir 350 hareketi denilen bir hareket daha var. Bunun talebi şu, biliyorsunuz iklim değişikliğine neden olan şey atmosferdeki sera gazlarının oranının artıyor olması. Ee, bilim insanlarının söylediği bir seviye var yani. E, tehlike sınırını aşmayacak bir seviye var. 350 ppm diyorlar. Yani milyonda 350 parçacığa inmesi gerekir diyorlar e, atmosferdeki karbondioksit oranının. Bu anlamıyla da 350 diye örgütlendiğimiz uluslararası bir hareket var. E, iklim zirvelerinin öncesinde genelde Eylül ve Ekim ayları içerisinde bütün sınırları aşarak 7 kıtada, işte 190'a yakın ülkede işte binlerce eylem gerçekleştiriyor. Hepimiz ortak bir talebi haykırıyoruz. Atmosferdeki karbondioksit oranını 350'ye indirecek hükümet politikalarını hemen hayata geçirin talebiyle. Her ülke kendi içerisinde örgütlenmeler yapıyor ve sokağa çıkıyor. E, çok büyük bir hareket ve gittikçe de büyüyor. Dünya çapında da büyüyor, Türkiye'de de büyüyor ama... Baktığımız zaman daha yeni Yeşil gazetedeki bir haberi hatırlıyorum. Geçen sene yani 2010 en fazla karbondioksit salınan sene olmuş şimdiye kadar. Evet, evet. Bu nasıl yok olacak? Nasıl 350'ye indireceğiz biz bunu peki? Ya işte ilk başta da bunu söylemeye çalıştım. Ee, aslında e, hani çok masumane bir talep ve herkesin de katılabileceği bir talep gibi gözüküyor. Zaten sıradan insanlar bunun peşinden koşuyor ve bunun hayata geçmesi için de mücadele ediyor. Ama karşımızda çok büyük güçler var. Yani e, son e, 200 yılın e, yarattığı devasa sektörlerden bahsediyoruz. Özellikle enerji sektöründen bahsediyoruz. Ve bunların sözcülüğünü yapan ve bugüne kadar da iktidar olan e, hükümetlerden bahsediyoruz. Bu anlamıyla bunların bir çırpıda evet gezegen batıyor, evet insanlık ve gezegen için hare harekete geçelim demelerini beklemek çok olası değil. Ama bir yandan hareket sadece iklim için mücadele etmiyor, diğer alanlarda da mücadele ediyor. Bu anlamıyla aslında biz dünyada 90'lardan beri değişen bir e, tablo görüyoruz. Ama bu e, hani her gün zaferle sonuçlanan bir tablo değil her gün mücadele ile ufak ufak da olsa kazanımlar elde eden bir hareket halinde e, bu anlamıyla karşımızdaki güçler devasa bunu görmek lazım ve bunlar çıkarlarından bir anda vazgeçecek durumda değiller. Geçmek isteniyorlar daha doğrusu ama bir yandan da yaşam dayatıyor ve bunun farkında olan her, insanların sayısı... Her gün farklı bir e, iklim değişikliğine bağlı olarak felaket kapımız çalıyor. Seller evet. veya kuraklık aynı anda yaşanabiliyor. Bunlar herhalde toplumun üzerinde bir etki yaratıyordur. Yani Bir, yer, bir, bir tarafta evet kar var ama toplumsal bir tepkide oluşmaya başlamış değil mi? Evet aynen öyle ve bir sürü mücadelede aslında iklim hareketine e, aynı zamanda şey veriyor, şevk veriyor, ruh katıyor. Örneğin Orta Doğu bu sene 350 hareketinin örneğin çağrı metninde bundan bahsediliyor. E, Orta Doğu'daki e, işte halkların ayaklanması, e, işte her bir ülke içerisinde e, diktatörlerin, e, krallıkların devriliyor olması da çok beklenen bir durum değildi. Yıllardan beri bu iktidarlar vardı ama buna rağmen işte oradaki insanlar bunları devirmeyi başarabildiler. İklim mücadelesi çok daha zorlu bir mücadele aslında çünkü bütün sisteme çarpan bir mücadele yani bütün tüketim tarzının ve tüketim biçiminin değiştirilmesine yönelik bir mücadele. Çünkü bu sadece İnsanların hani tasarruf etmesiyle ya da kendi isteğine düşenleri yapmasıyla kazanılacak bir mücadele değil, bütün toplumsal örgütlenişi alt üst edecek bir mücadele. Yani derdimiz şu, bizler bu konuyu bilen insanlar ya da hani daha duyarlı olan insanlar kendi hayatımızda günlük değişiklikleri yapabiliriz, bisiklet kullanabiliriz, lambalarımızı değiştirebiliriz falan filan. Ama bunların hiçbiri yeterli değil. Bunun farkındayım. Çünkü sorumlusu da biz değiliz zaten. Yani e, Aynen öyle. Ben ampul kullandığım için, normal ampul kullandığım için küresel iklim değişikliği olmuyor. <gülüyor> e, büyük sanayi nehri kirletiyor, havayı kirletiyor. Ondan sonra küresel iklim değişikliği oluyor. Evet. Sorumlu o. Onun yok etmesi lazım değil mi? Geri getirmesi gerekmiyor mu bu? Benim bütün... temiz atmosferimi? Tabii tabii ee, onu söylemeye çalışıyorum sonuçta e, biz bireysel tercihlerimizle bu sorunu yaratmış değiliz bu toplumsal örgütleniş bu üretim biçimi zaten e, bütün doğal kaynakları kirletiyor ve iklim değişikliği gibi daha radikal bir soruna yol açıyor bu anlamıyla e, bu sistemin e, yapılanmasını e, kökten değiştirmek lazım. Ama bu çok uzun erimli bir mücadele de olabilir. Bunun için de hani her gün yapılacak olan şeylerin de peşinde koşturuyor olmak gerekiyor yine de. Evet. E, tam da yeri geldi aslında. Üretim tüketimi de etkiliyor ve tüketimsel hı hı. tüketime dayalı e, bu sistemi yok etmemiz lazım dediniz. Burada bir e, şarkı arası verelim sohbetimize. E, hı hı. Konsü, consumism the Musical gelsin ve e, o Amerikan e, tarzı tüketim çılgınlığının aslında ne kadar da ...kötü bir şey olduğunu ironik bir şekilde bize anlatsın. Tamam. Ha ha. I'm the king of excess. I'm the I'm the boss of bargains My credit cards they never fail i got a 700 something on my beacon score which means i don't own a thing and i can buy even more i'm a Of impress, impress. Oh, I'm the chief of Ching Ching. Yeah, oh, I'm better than Julie I get more than a few of my favorite things. I spent seven hundred dollars, but I saved ten percent on a samurai sword. But I forgot to pay rent. I'm a bottom dealing, system beating, trustworthy guy, and I'll break even when my pet pig. It's a wonderful life. It's a wonderful life. Look at my games tonight. It's a wonderful life. Hey there, fella. Give me $1,000. $1,000? Wow! Why? Because I want to buy a lock. A lock? Why? Because I can't the time, it's my down payment, <laughs> who wants a llama ride, anybody, too soon, do you need more money, yeah. do you need more gas, oh, yeah. do you need a bigger house and a big old car yeah. and a big old burger on a tiki bar yeah. and a big old rocket to reach big old miles, yeah. do you, yes, yes. We want more, we want more, we need more, I'm a Japanese with my American pride, to keep the Joneses at bay, I buy four five. I'm a steak, love and beer, gut huggable guy, and I use Küresel Eylem Grubu'ndan Nuran Yüce ile Yeni Anayasa'da görmek istediklerimizi konuşmaya devam ediyoruz. Evet Nuran Hanım, şimdi dedik iklim değişikliği ile ilgili bir e, grup bu. E, sivil Toplum Kuruluşu olarak geçer, geçiyorsunuz herhalde değil mi? Dernek değilsiniz. Hayır hayır, biz bir kampanyayız. Sonuçta. Evet, bir kampanyasınız. Hı -hı. Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak Yeni Anayasa'da e, herhalde bazı düzenlemeler bekliyorsunuz anayasayı yapıcılardan veya siz kendiniz yazmak istiyorsunuz ki... Hı -hı. E, Türkiye en azından bu e, karbondioksitini, e, karbondioksit salımını en fazla artıran ülke olmasın evet. dünyada değil mi? <gülüyor> evet. Ne evet, gibi abi. beklentileriniz var yeni anayasa'dan? Şimdi beklentilerimiz tabii çok fazla. Ne kadarının gerçekleşeceğini bilmiyorum ama ben tam sizinden e, yani bağlanmadan önce bir kitabı karıştırıyordum. E, yeni başlayacağım bu kitabı okumaya. Halkların Dünya Tarihi, Chris Harman'ın e, bir kitabı. Onun baş sayfasında bir kronoloji var. E, bu kronoloji insanlığın işte tarihini anlatıyor. Hani dünyanın yaşı 4,5 milyar. E, i̇lk canlıların ortaya çıkması ise yaklaşık 3.80 milyar. Yani canlıların yaşayabilmesi, ortamın oluşması öyle bir tarih veriliyor. İnsanlı e, yani iki ayet üzerinde yürüyen ilk maymun ise 4 milyon yıl önce ortaya çıkmış. E, ve çok uzun e, yıllar yani milyonlarca yıl boyunca insanlar aslında çok e, kendi doğalarına uyumlu bir yaşantı sürmüşler. Yani zaten bizim ee, ...insanlar doğanın bir parçası yani başka bir bizim dışımızda bir doğa ya da e, insanların dışında bir doğadan bahsetmemiz mümkün değil. Ve bu kadar uzun yıllar içerisinde aslında çok da e, rasyonel bir gidişat sergilemişiz. Son 200 yıldan itibaren ise çok ciddi bir tahribat görüyoruz. Hem insanın kendi bedeniyle ilişkili hem de e, asıl doğasıyla ilişkili. Önlenemez tahribatlar görüyoruz ve bu 200 yıllık şeyin aslında bütün yönetim biçimlerini ifade eden yasal düzenlemelerin tekrar ele alınmasından bahsediyoruz. Bu kolay bir şey değil. Yani bugünkü anlayacağımız önerimiz. Önce, -Nuran Hanım, 200 yıl önce e, neden koyuyoruz bu tarihi? Yani 200 yıl önce ne oldu? 200 yıl 200 yıl öncesinde, evet. E, Tanayinin gelişmesiyle birlikte, kapitalizmle birlikte e, hem insanın metalaşması hende doğanın metalaşması söz konusu oldu ve bu üretim biçimi ile birlikte hem insanlar sömürülüyor hem de doğa sömürülüyor bu ikisi aslında aynı anda sömürülüyor ve birbirinden ayrılamaz bir e, bütünlük arz ediyor Ama yani aslında e, parçası olduğumuz bir şeyi yani bir sistem içerisinde yürüyen ve parçası olduğumuz bir şeyi sömürmeye başlamak aslında biraz doğamızı da reddetmek değil mi zaten Aynen öyle yani biz aslında doğamıza yabancılaşmaya başlamış durumdayız. Ee, bu anlamıyla şimdi bunu tamir edecek e, bir şeyi e, anayasayı düzenlemek e, şu anda çok e, şey değil, o, olası değil. Yani bütün üretim ilişkilerimiz aynı kaldığı süre içerisinde e, doğanın haklarını savunan yeni bir anayasa in, inşa etmek e, çok rasyonel değil. Sistemi toptan bir... değiştirmemiz lazım diyorsunuz. A bu radikal bir görüş evet <gülüyor> bunun için şey yapmak ama şu anlama gelmiyor bu söylediklerim. Hani yeni yap, e, yapılacak anayasada bunun konuşuluyor olması bile büyük bir kazanımdır. E, ve bunun konuşularak hani e, içselleştirilmesi bile büyük bir kazanımdır. Bunun için tabii ki biz de yeni anayasada söyleyeceğimiz mutlaka sözler var. Bu sürece dahil olacağız sonuç itibariyle. Ama burada e, hani çok da e, şey değilim açıkçası. Bu yeni anayasa ile birlikte doğanın sömürüsünün sona ereceği noktasında kesin şeyimiz olmayacak ama zaten bu yeni anayasa ile birlikte bunun en azından daha sağlıklı bir e, mücadele yönteminin ortaya çıkabilmesi için elimizde yasal dayanaklarımız olacak. Böyle de söylenebilir. Peki e Sonunda sormam gereken soruyu e, şimdi sorayım o zaman. Çünkü e, sistemi toptan değiştirmeyi herhalde mevcut siyasi partilerden, meclisteki siyasi partilerden bekleyemeyiz. E, siz nasıl katkıda bulunmak istiyorsunuz? Bu yeni anayasayı bu söylediğiniz şekilde sistem değişikliğine nasıl itmeyi planlıyorsunuz? Ya Bir de bu anayasayı e, yani çok detayda boğmamak lazım ama genel perspektifi herhalde şey olması gerekiyor. Evet. İnsanları çıkarlar ve geleceği doğadan ayrı ve e, bağımsız bir varlıkmış gibi tanımlamaması gerekiyor. Yani doğanın e, insanlar doğanın parçasıdır ve aslında temel insan hakları dediğimiz şeyden bahsettiğimiz anda aslında doğanın haklarından da bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü onu ne kadar yok sayarsak temel haklarımızdan da ee, yok sayılmamız anlamına geliyor. En temel hakkımız nedir? Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızdır. Bu anlamıyla doğanın bu hakkını e, koruyucu nitelikte bir e, özün anayasada oluyor olması lazım. Yani doğayı bir hak öznesi olarak anayasaya koyalım diyorsunuz. Evet aynen öyle söylüyorum. Zaten bu konuda kimi çalışmalar var. Ekolojik anayasa e, tartışmaları devam ediyor. Bunun için işte gruplar bir araya geliyor. E, Siz de bunun kendi bir parçası mısınız? edemiyor doğal olarak yani bizim dışımızdaki türler e, bir anayasaya yapma durumunda değiller. Sonuçta onların haklarını da bizim gibi sözlü iletişimde bulunan insanlar yapabiliyor ve bu anlamıyla onların da haklarını bizim savunuyor olmamız gerekiyor ve anayasamızda da buna ilişkin bir vurgunun yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Peki bu tartışmalar sırasında... Mesela Ergun Özbud'un anayasa hukuku profesörü hı. doğanın bir hak öznesi olamayacağını çünkü hakkını talep edemeyeceğini söylüyor. Hı. Bu konuda ne diyorsunuz? Mesela atmosfer ben 350 ppm'de kalmalıyım diye hak talebinde bulunamayacağı için onun anayasada yeri yok diyor Özbud'un. Hı hı. Ama bazı kısıtlı kişinin de hak talebinde Hak e, talebinde bulunma durumları söz konusu olmayabiliyor ama onları başkaları, e, onların yerine başkaları hak talebinde bulunabiliyor. Yani mesela çocuklar. Aynen öyle. E, ya da engelliler. E, bu anlamıyla bunun hakkında söz söyleyememeyiz diye bir durum bence çok mantıklı değil. Peki siz dünyadaki örnekleri incelediniz mi? Yani mesela Ekvator Anayasası'ndan bahsediliyor. E, bu, buna benzer bir anayasa talebinde misiniz yoksa? Başka Türkiye'ye özgü bir anayasa mı tercih edersiniz? Yani Türkiye özgü bir anayasa diye bir şey söyleyemiyorum. Yani başta da aslında söyledim. Ekvador'daki ya da Latin Amerika ülkelerinde gelişen e ciddi toplumsal mücadeleler var ve bunların çoğu da işte doğanın haklarının e korunması gerektiğini ve anayasal güvenceye alınması gerektiği noktasında ciddi mücadeleler veriyorlar. Bu anlamıyla onlardan bence esinlenmemiz gerekiyor. Yani Türkiye özelinde bir doğa hakkı diye bir şey olamayacağı için tabii ki ortaklaşacağımız çok fazla şey vardır diye düşünüyorum. Siz uluslararası bir ağ bağlı olduğunuz için soruyorum. Acaba mesela orayla bir iletişim, Ekvator'la ve Latin Amerika'daki diğer ülkelerle bir iletişim halinde misiniz? Yani anayasa bağlamında değil ama tabii ki ürettikleri, şimdiye kadar çıkarttıkları şeylerden ee, okuyup tabii biz de şey yapıyoruz e, faydalanıyoruz belki bundan sonra anayasa konusunda da deneyimlerinden yararlanmak üzere kendilerini çağırabiliriz veya... büyük ihtimalle yani, sizden önemli... bir rapor ee... bekleyebilir miyiz bu konuda pardon sizden böyle bir yazılı bir rapor ya da e, bir söyleşi bir konferans bekleyebilir miyiz yakın zamanlarda e, olabilir çünkü ne güzel şöyle bir yani ben başta da e, programın program başında sormuştunuz yoğunluğunuzun nedeni suyla su hakkı evet. kampanyasıdan ilgili demiştim. Geçen sene e, Bolivya'dan e, Su aktivisti, su adaleti aktivistlerinden katılımcılarımız vardı ve onlar e, işte e, yaptıkları mücadeleleri anlatırken anayasal değişikliklerini de bahsetmişlerdi. Aynı şeyde e, yardım alabiliriz öyle bir röportajda yapma imkanımız olabilir. Çok güzel olur eğer e, böyle bir davetiniz olursa konuğunuz olursa haber verirseniz çok sevinirim hı hı. burada açık radyoda kendilerini ağırlamaktan da büyük tamam. mutluluk duyacağız. Ee, programın sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi şey sormak istiyorum, küresel eylem grubu hep yaratıcı eylemleriyle ve e, hareketiyle biliniyor, tanınıyor. Siz bu yeni anayasa sürecine katkınızı yine bu şekilde mi sağlayacaksınız? Mesela Ankara'ya gidip e, orada yaratıcı bir eylem veya bir yürüyüş mü düzenlemeyi düşünüyorsunuz? Yoksa raporlarla, işte lobi faaliyetleriyle e, milletvekillerini birebir... E, ...bilgilendirerek, bilinçlendirerek mi yapacaksınız? Nasıl bir müdahale öngörüyorsunuz yeni anayasa yapım sürecine? E, biz lobi faaliyetlerine hiçbir zaman girmedik. E, yine büyük ihtimalle sokakta e, e, e, eylemler yapacağızdır. E, ama ilk eylemimiz zaten gündemi belli. Meclis e, açıldığı an, hükümet kurulduğu an... E, ...bizim birinci gündemimiz nükleer santraller olacak... Ee, zaten hükümet Taksim'de bir eylem yapmıştık e, Taksim direnişi diye nükleer karşılıklarının e, 11 Haziran'da bitirdiğimiz bir eylemdi ve bitirirken de şey demiştik hükümet e, kurulduğu anda ilk talebimiz nükleer enerjiden vazgeçtin açıklaması çünkü giden hükümet açıklamadı. E, gelen e, hükümetten çok böyle çok bir fark bir... olmayacak sanki ama e, olmayacak ama yani yine de e, biz e, şey kendilerine bir süre verdik e, ve dönüp biz bu talebin peşinde koşacağız. E, i̇lki bu olacak. Sonrasında ise hemen işte e, 350 kampanyası başlayacak 24 Eylül'de aslında e, iklim değişikliği gündemle ne. Hükümetinde bir iklim değişikliği şeyi var, programı açıklandı, stratejisi açıklandı. Ona yönelik ciddi eylemlerimiz olacak. Bunun içerisinde Stratejiden anayatı. memnun değilsiniz diye tahmin ediyorum ama. Pardon? Açıklanan stratejiden pek memnun değilsiniz, değil Kesinlikle mi? Kesinlikle memnun değiliz. Hiçbir hedefi olmayan, salım oranlarını indirmeyi hedef haline dönüştürmeyen, rakamsal hale dönüştürmeyen e, aynı zamanda e, 2023'e kadar atılması yani şimdiden atılması gereken adımları 2023'e kadar erteleyen e, bu sorunu büyüklüğünü göz ardı eden bir rapor e, sonuç itibariyle e, bu anlamıyla buna yönelik eylemlerimiz olacak. Bunun içerisinde ise Anayasa tartışması zaten bu eylemler içerisinde net bir biçimde çıkıyor. Biz aslında gelecek yani gezegen için ve geleceğimiz için e, yaşam hakkımızı savunuyoruz ve bu yaşam hakkı doğanın haklarından bağımsız ele alınamaz. Hem insanlar Biz, için hem de e, doğa için yaşam hakkından bahsediyoruz. Aynen. Belki yani ya... doğanın yaşam hakkını savunmadığımız süre içerisinde kendimizin de yaşam hakkının olmayacağını söylemeye çalışıyoruz. Biz onun dışında bir varlık değiliz ve onu ne kadar e, tahrip et diyorsak aslında kendinizi de tahrip etmiş anlamına geliyoruz. Böylece aslında sizin yeni anayasada özellikle yaşam hakkıyla ilgili düzenlemenizi de öğrenmiş olduk değil mi? Hı -hı, evet. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz Nuran Hanım. Ben teşekkür ederim. Ee, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Özellikle suyla ilgili ve nükleerle ilgili yeni eylemlerinizi de dört gözle bekliyoruz diyelim. Tamam, biz de size eylemlerle bekliyoruz. Çok teşekkürler. Çok Küresel Eylem grubundan Nuran Yüce ile konuştuk. İklim değişikliği ağırlıklı çalışmalarına rağmen nükleer ve su gibi çeşitli alanlarda da yeni anayasada görmek istediklerini ve özellikle yaşam hakkı ile ilgili somut önerilerini aldık. Gelecek hafta benim anayasamda yeni bir sivil toplum kuruluşuyla veya grubuyla konuşacağız. Yeni anayasada görmek istediklerimizi iyi haftalar. Benim Anayasam Yeni Anayasa'da görmek istediklerimiz Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı Açık Radyo program destekçisi olun.